Derya Gürses Tarbak'la birlikte yaptığımız programın bugünkü konuğu Serpil Çakır. Çok önemli bir ismi ağırlıyoruz. Kadın tarihi çalışmalarında ve genel anlamda Türkiye üzerine olan tarih yazımında çığır açan bir isim Serpil Çakır. Kendisini kısaca tanıtırsak lisans ve yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde tamamlamıştı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde profesör olarak görev yapmakta. Çığır açıcı eserlere imza atmasının en önemli nedeni tabii ki de doktora çalışması. Osmanlı Kadın Hareketi ve Kadın Kadınlar Dünyası üzerine yaptığı çalışma Metis Yayınları'ndan 1994 yılına yayınlandı ve o tarihten bugüne birçok insanı etkilemeye devam ediyor. Nisan 2021'de 6. baskısını yaptığı bu önemli kitap. Biraz sonra muhtemelen zaten üstüne biraz konuşacağız. E, hocanın daha, fa daha farklı olarak Erkek Kulübü'nde siyaset bir başka çalışmasına dayanan e, yine Sel Yayınları'ndan 2019 yılında yayınlanan bir kitabı daha var. E, yöntem olarak da e, önemli katkıları var. Kadın Araştırmaları'nda yöntem kitabı Necla Akbili. Gökçe ile birlikte yaptıkları kitap ve Eski Afrika Kadın Dergileri, Bibliografyası da yine Metis Yayınları'ndan yayınlanmıştı yıllar önce. Çok önemli katkılardı. Merhaba Serpil Hocam, hoş geldin. Merhaba Doğan, merhaba. Evet, zamanımız dar olduğu için hızlıca tanıtmaya çalıştım. Oysa söylenecek elbette ki çok şey var ama zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Bugün feminizm, feminist düşünceyi, kadın hareketiyle olan bağlantısını vesaire konuşacağız. İsterseniz en temel soruyla başlayalım hocam. Feminizm nedir? Feminizmi nasıl tanımlarsınız? Evet, feminizm oh, herhalde bu 20 dakikaya doldurur <gülüyor> bu soru. <gülüyor> Elbette. Feminizm bir ideolojidir tabii bir ideoloji. Ka e, e, kadın hareketinin ideolojisidir yani öncelikle. E, kadın hareketi üzerinde yükselen toplumsal ve muhalif bir politik harekettir. E, politik bir teoridir. İktidara, atakil iktidarın kaynaklarına, biçimlerine bakan bir teoridir. Aynı zamanda da bir, e, bir sosyal bilimler e, disiplini e, çıkaran, bir e, teorik, e, yöntemsel bir bakıştır e, e, ve bu disiplinde de işte bir sürü sosyal bilim alanlarına getirilen e, ciddi eleştirilerle gelişen e, kadın çalışmaları disiplini ortaya çıkarmıştır. Şimdi feminizm tabii kadınların kendilerini baskı altına alan, kendilerini tam vatandaş olarak görmeyen, eksik vatandaş olarak gören başlangıçtan itibaren e, şey yaparsak, e, düşünürsek bu düzeni algılama, politik olarak tanımlama ve ona karşı mücadele yöntemleri geliştirmek için oluşturulan bir teoridir. Başına da söyleyelim ya feminizm bir teori teori derken bir topluluk evet. harekettir ve bir yöntemdir. Aslında kadınlar için bir hayatta kalma stratejisi oluşturmaktır, politikası oluşturmaktır. Yani bir hayatta kalmak. O yüzden kadınlar için önemli e, özgür politik olarak da özel bir harekettir. Ee, başkaldırıdır dedim. Yani içinde bulundukları durumun doğal olmadığını, biyolojik farklılıkların değişmez sonucu olarak oluşmadığını, değişebilir olduğu, değiştirilmeli, değiştirilmeli e, gereği tabii ve bu duruma başkaldırılmalıdır. Ama bu tabii eylem ve teoriyle birlikte, toplumsal hareketler, teori birlikte e, birbirini geliştiren bir e, bakış diyelim. Yani atar arket iktidar eleştirisi aslında, teorik dedim ya, iktidar eleştirisi bir, bir şeydir, e, bir Teorik bakıştır. Bunlar da karşılıklı olarak kendisini değiştirir. Ben şeyden bahsetmek istiyorum Doğan. Sonuçta Hupali'nin bir şeyi var. Çok çok severim. Gündür Savra'nın çevresiyle dipnot yayınlarından çıkmıştı. güzel güzergah. Çok hoşuma gidiyor onun söylediği şey. Diyor ki, feminizm yol almaktır, yolda olmaktır. Bir güzergahtır, bir sürekliliktir, bir harekettir diyor. Bir eyleme biçimidir. Çıkmazların içinde gitmek, kaçınılmaz olarak çoğul diyaloglardan geçerek yeni yollar bulmak. İdeal olanın temsilinden kesin biçimde vazgeçmiş bir uyanık olma halidir. O yüzden bir şey yoktur yani bir kesin bir kitabı yoktur, bir şeyi yoktur. Zamana göre, koşullara göre, durumlara göre değişen bir... E, uyanık olma hali ve mücadele yöntemidir. Bir tane daha şey söyleyeceğim. Sara de evet. onu da söylüyorum. Feminizm deyince aklınıza ne geliyor diyor soruyor. O, o da şöyle cevap veriyor. Diyor ki beni umutla enerjiyle dolduran bir kelime bu. Bizi eksil, eksilten şeylere tutunma, tutunmanın sessiz sedasız yollarını yanı sıra yüksek sesle reddetme, kaldırma eylemlerini akla getiriyor. Daha katlanabilir dünyalar için verilen mücadeleye karşı koymuş. Karşılık vermiş, hayatlarını, yuvalarını, ilişkilerini tehlikeye atmış kadınları akla getiriyor. Yazılmış, lime lime oluncaya dek okunmuş, yıpranmış kitapları, bir şeye, bir hisse, bir haksızlık duygusunu kelimelere döken kitapları, bize kelimeleri vererek devam etme gücünü de vermiş kitapları akla getiriyor. Feminizm birbirimizi nasıl bulduğumuzdur. Tek bir kelime boyunca tarih, onun yükü de az değildir diyor. Bu da feminist bir yaşam sürmek kitabından. Evet çok güzel. Aslında tabii burada e, aslolanın yürünen yol olduğu hani amaç kadar e, nasıl evet. yüründüğü, evet. yürünen hangi yolun kendisi Hangi teknikler, hangi Aynen. araçlar… Aynen. Evet. Bastığımız evet. taşları bizi nereye götüreceği ilişki, önemli. Evet. Gelelimler, devlette kurulan ilişkiye, toplumsal mücadelede, toplumsal hareketteki e, şeylerle örgüt diğer toplumsal örgütlerle kurulan ilişki, bütün bunlar çok önemli tabii. De. Evet, peki e, yürünen yol önemli dedik. Peki feminizmde neden e, farklı yaklaşımlar vardır derken, tabii aslında eşyanın tabiatı gereği elbette evet. ki her olguda olduğu gibi farklı yaklaşımlar olacak. Bu yürünen yolda feminizm Hı? ne tür farklı patikalar oluşturdu diyelim? Evet. Çünkü yani senin de bildiğin üzere bu hem de çok, sen de çok iyi bir tarihçisin hatta toplumsal hareketlerine. Yani kendini o da bahsetmedin ama hani o da gerçekten gurur verici. Bir de aynı fakültede olmak, beraber çalışmak da insana gurur veriyor gerçekten. Şimdi Eyvallah. kadınların farklı tarihsel, toplumsal süreçlerde karşı, kal, karşı karşıya kaldığı sorunlar farklı bir kere. Yani her dönem, her tarihsel dönemde farklı deneyimler, farklı sorunlar var. O tarihsel süreçteki türlü yapılardan kaynaklanan bir durum bu aslında. Her bir tarihsel yaşantının getirdiği deneyim farklı bir bakış ve yol haritası sağlıyor. Yani örneğin işte ulus-devlet inşasında başka bir şey, imparatorluk dönemlerinde başka bir şey. Onun çünkü aynı zamanda üst e, şeylere, yaşantılara, cinsiyetlere, e, kadınlara, erkeklere diğer cinsiyet kimliklerine e, kurduğu e, şey e, düzen, cinsiyet rejimi buna diyoruz. O farklı. Bütün bunlar içinde tabii e, e, bu bir tarihsel yaşantının getirdiği deneyim. Farklı bir bakış ve yol haritası sağlıyor. Bu deneyim de teoriyi farklılaştırıyor aslında. Amaç burada tabii kadınlara uygulanan baskının tanımlanması, bunun nedenlerinin sonuçlarının açıklanması, özellikle de kadınların özgürleşmesi için çeşitli politikalar, yöntemler önerilmeye çalışılması. O yüzden çeşitli kıstaslara göre bu yaklaşımlar, feminist yaklaşımlar farklılaşabiliyor. Yani işte liberal feminizm, liberalizme getirilen şey, Marksist feminizm, sosyalist feminizm, Marksizme getirilen eleştiri, radikal feminizm, psikolojik feminizm, anarşist, yani bütün o dediğimiz kültürel, postmodern, bütün o hatta ekofeminizm, siyah feminizm, bütün bunlar aslında bütün o toplumdaki e, yaşam, tarihsel e, dönemler boyunca üretilen şeyler değil mi? Kendini anlama, anlamlandırma, değiştirme, dünyayı değiştirme, bütün bunlarda işte kadınlar üzerine e, oluşan durumları yapıları şey yapma anlama açıklama ve dediğim üzere baştan beri işte şey yapma kurma evet. yol bulma diyebiliriz peki bunlardan tabii... bir tanesi olarak hani radikal feministin en azından liberal eşitlik düşüncesinin sınırlıklarını evet. Evet. nasıl açtığını evet. nasıl, açtığına, nasıl açtığına dair neler söylenebilir? Hı -hı. Çünkü e, evet evet Doğan. Şimdi e, liberal e, radikal feminizm liberal feminizm tabii biraz daha e, sınırlıkla açıyor çünkü biliyorsun a, e, şey e, e, şey e, baktığımız zaman sosyal liberalizmin bir yönetim e, metodu ve siyasası ya toplumu etkile örgütleyen ilkeler falan işte hukukun üstünlüğü, yönetimin sınır, iktidarın sınırlandırılması, evrensellik e, ilkesi, ya siyasi eşitlik ilkesi, özgürlük, eşitlik, evrensellik, rasyonallik bütün bunlar var ama Evet. Aa, şeyler, e, liberaller baktıklarında e, yani e, kadın hareketine ortaya e, ilk çıkanlar ona birinci dalga edebiliriz. Onlar baktıklarında Allah Allah ya biz böyle var ama işte ne bileyim mülkiyet hakkı sahip değiliz. Bir sürü süsü lok'tan tut e, Rusya'ya oradan mile varıncaya kadar hepsi şey diyorlar işte yani insanların e, doğal hak olarak işte insanların üzerinde insan kendi bedeninizin üzerinde egemenlik sahibidir falan diyor. Mülkede dinleme hakları vardır. Ama yok, kadınların yok yani. Bakıyor şimdi kadınlar Allah Allah. E ki bunlar varsa işte erkeğin erdemi, kadının erdemi. Russo oluyor Allah Allah. Yani burada bireysel, e, tüm haklarla donatılmış bir birey ve bireyin bağımsızlığını vurgularken peki kadınlar nerede burada? Yani niye kadınlar yok? E, eşitlik diyorsunuz. E, işte, Örneğin Mary Wollstonecraft, o liberal feminizme önemli. E, biz tabii bunu liberal feminizm diyoruz, şey diyoruz hani bugünkü bakışla koyarak. Çünkü evet. hizme eleştiri, onlarla dertleri var. A, niye diyor ya bizim diyor şeyimiz yok diyor. Yani niye eğitimden e, biz azadeyiz? Niye eğitim hakkımıza verilmiyor? İşte medeni haklar yok, şunlar yok, bunlar yok, siyasal haklar yok. O da işte büyük bir mücadelesi e, oluyor o, o dönemin kadın hareketi içinde. İşte o hak, şey hakları, kişi hakları için işte eğitim hakkı, medeni haklar, siyasal haklar mücadelesini getiriyor. Şimdi nasıl aşmıştır, senin soruna gelirsem. Radikal Aha. feminizm, e, liberal eşitlik düşüncesinin bir kere şeyi koymuşlar. Yani ayrımcılığın istisnane değil, e, tek tek bireyler üzere şey değil, bir sistematik olduğunu söylemişler. Buna da atar ki sistem diye tanımlamışlar. Ve kadın erkek ilişkisinin bütün iktidar ilişkilerinin temellidir olduğunu söylemişler. Yani bu tabii ki formal haklar, özgürlükler, fiili özgürlük bunlar hep olsun ama yetmiyor diyorlar. Yani fırsat eşitliği tamam da. E peki sonuçlarda eşitlik diye bir kavram çıkıyor işte diyor ki yani tamam fırsatları koymasın etmesin ama kim ne kadar üniversiteye gitmiş kim hangi işe girmiş ne yapmış ne etmiş gibi çeşitli şeylerle bu şeyi tanımlamışlar ve şeye söylemişler yani kadınların ezilmesi baskı altında alınmasının sistematik olduğunu patriarkının da özel bir sömürü ve egemenlik sistemi olduğunu söylemişler. E, aslında erkeklerin kadınlar üzerindeki iktidarıdır demişler patriarka iktidar eril iktidar dediğimiz mesele bu da böyle soyut koşullar gibi böyle işte toplum koşullar gibi kavramlar yeterli değil bu erkeklerin bu baskıdaki somut rollerinin ayrıntısıyla ortaya konması. Gerekir diyorlar. Özellikle de işte sonra işte kadın emeği ve özellikle de işte kadınların emeği kapitalizmin çıkarı için değil erkekler için yapılmıştır deniyor. İşte burada Simon de Beauvoirdan çıkıyor. Simone de Beauvoir ne diyor? İşte cins baskısı sınıf ve ırk baskısına önseldir diyor. Önce diyor en önemlisi cins baskısıdır diyor. Yani bir kere diyor erkeğin kadın üstündeki egemenliği meşrulaştırdın bu tüm egemenlik biçimleri de meşrulaştırılır. O yüzden buradaki işte aile ilişkileri toplumdaki araştırmak ilişkiler işte cinsel politika biyolojik özel bütün bunlara bakılması gerekir e, diyorlar İşte bu a, burada da işte özel a, e, hani ilkelerini nedir diye e, soracak olarsan olursan a, özel olan politiktir. E, kadınların işte e, aynı zamanda Marksistlerin e, praksis kavramını alıyorlar devrimci eleman direniş biçimi olarak biliyorsun işte burada Dönüştürmek e, toplumu, eylemle teori arasındaki ilişkinin çok o, önemli olduğu, bu bir ilişkiyi kurmanın gerektiği, karma gruplar yerine özel gruplar içinde, özel kadınlar grupları, e, kadın grupları içinde mücadele etmenin gerektiği, e, bilinç yükseltme gruplarının feminist yöntemin can damarı olduğu, işte bu kız kardeşlik dayanışması işte, ee, müthiş bir rekabet var. Ee, bu rekabet ayrışma bölünme yaratıyor. Bu bizim işimize yaramaz. Dayanışma yaratılmalı. Kadınlar arasında yanışma yaratılmalı. Politik hedefler paylaşılmalı diyorlar. Kız kardeş. Tam bu bağlamda hocam. Çok güzel özetledim. Balla keselim. İstersen Hı. bir müzik arası verelim. Ondan evet. sonra tam buradan devam edeceğiz. Ne dinliyoruz? Aa tabii. E, bu benim 2000 e, galiba 2012'ydi. 2012 yılında Bandista e, grup kurulmuştu. Ben de onların ilk şeyinde e, 2012'deki 8 Mart e, gecesinde birlikteydik o gecede. Onu söylemişlerdi. Bir grup kolektif çalışma bilinciyle e, kurulan bir grup. E, burada da tabii şeyi söylemek lazım. Yani e, e, isimleri belli değil. E, Bandistadan şey olan a, a, a, ayrılan ya da orada çalışan a, a, kadınlar bir araya geliyorlar. E, feminist hareketten de insanlar bir araya gelerek tartışarak ederek e, bir iki şarkı yazıyorlar. Bu iki şarkıyı daha sonra albüm olarak da yayınlıyorlar ama ben olur olmaz e, şarkısını seçtim sizin için. Onu Orada göreceksiniz tamam. aslında 2012 yılındaki kadınların Türkiye'de yaşayan kadınların yaşadığı meseleler de göreceksiniz işte bakan ka kadın bakanları, git aile bakanlığı olmuş işte kurtaca hak kurtaca haklarının önlenmesine e, e, ilişkin tartışmalar şarkı tartışmaya açılmış çok değişik işte ilk çocuk falan gibi onları çok güzel yazmışlar bu da aslında bir e, feminist hareketin çıkardığı bir şarkıdır diyebiliriz o yüzden bu şarkıyı seçtim eyvallah hep beraber dinliyoruz buyrunuz efendim evet şarkımızı da dinledik hocam o zaman hemen zamanımızda kısıtlı e, feminist ve motor gücünü sağlayan bu kadın hareketi demin de değindiniz. nasıl dönemlendirilebilir özellikle Türkiye'de e, neler söylenebilir Hı -hı. Evet şimdi kadın hareketi yerel bölgesel ya da belli bir dar konuya odaklı değişimi amaçlayan diğer toplumsal hareketlerden daha farklı, daha geniş bir hareket, daha amacı da daha şey, daha geniş. İşte amaç söylem, kaynaklar, örgütlenme biçimi, kolektif kimlik, mücadele yöntemi, araçlar gibi biliyorsunuz kadın hareketine daha doğrusu toplumsal hareketleri tanımlarken kullandığımız şeyler bunlar. Burada tabii ataerkil sistemin politika, kültür, ideoloji, kukuk gibi tüm yapılarını aslında dönüştürmek eee İçinde bulunan zamanın siyasal, toplumsal, konjektürel koşullarına göre de dönemselleştirmek bizim için mümkün. Burada en çok kullanılan şey dalga metaforu. Burada işte birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga diye şey yapıyorlar, yani dönemlendirilebiliyor. İşte bu birinci dalga derken aslında geleneksel yaşamın ekonomik, kültürel, sosyal açıdan değiştiği, işte ulus biçim, imparatorlukların yıkılıp ulus devlet biçimlerinin ortaya çıktığı yurttaşlık kavramının tartışıldığı işte modern çağdan itibaren işte burada medeni haklar, çalışma hakkı, eğitim siyasal haklar gibi. İkinci dalga özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında bunları kadınların aslında maruz kaldığı hak ve eşitsizliği, ayrımcılığı bu yasalarda yer almaktan öte maddi temellerle ve çıkar çatışmasından kaynaklanan bir iktidar sorunu olduğunu açıklanmasıyla anlaşılmasıyla. İşte bunu işte tarih yazımı değiştiriyor. Başka da, e, e, sosyal bilimlerdeki bakışlarda, araştırmalarda değişiyor. Tabii bu arada e, üniversitelerde e, kadın araştırmaları e, merkezleri açılıyor. Daha sonra bu toplumsal cinsiyet araştırmaları, disiplinlere dönüşüyor. Kuyru araştırmalar işte e, gibi çok o, çeşitleniyor bu araştırma a, e, disiplinleri de, e, sosyal bilim disiplinleri de. Burada tabii, Tabii bu arada şey değişiyor dünyadaki sözleşmelere giriyor kadın hakları işte ayrımcılığa karşı önlenmenin şeyin sözleşmesi işte çeşitli sözleşmeler var 1900 hangisiydi 1979'da kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi gibi. Türkiye'de bunu 85'te kabul ediyor. Hani bazı çekinceler. Neyse bu arada Türkiye'de de e, kadın hareketi e, şey yapıyor, e, gelişmeye başlıyor. bize 80 sonrasında oluyor. Üçüncü dalga da özellikle 2000 sonrasında e, kişisimsellik kavramıyla çoklu ayrımcılık, cinsiyete dayalı ayrımcılık, cinsel kimliklere dayalı ayrımcılık gibi böyle kavramların da girmesiyle birlikte işte cinsel yönelim, cinsiyet kimlikleri, sınıfsal, etnik, cinsel kimlikler bütün bunlar e, şey yapılıyor, ortaya konuyor. Şimdi Türkiye'ye Geldiğimiz zaman Türkiye'de de tabii buna benzer bir şey söyleyebiliriz. Cumhuriyet öncesi dönemde imparatorluğun değişen yüzünde biz Osmanlı Kadın Hareketi'ni görüyoruz. Sen de başta söyledin işte Osmanlı Kadın Hareketi'nde işte Cumhuriyet öncesinde çok sayıda kadın derneği, çok sayıda işte dergi çıkarıyor kadınlar. Kendi hakları için mücadele ediyorlar. Feminizm kavramını kullanıyorlar, i̇şte, e, e, bu mücadeleli yöntemlerini kendi dergilerinde açıklıyorlar, birbirleriyle dertleşiyorlar, çözümler üretiyorlar, e, çeşitli yöntemler benimsiyorlar. Hatta işte 1923 yılında da bir e, kadınlar halk fırkasını kuruyorlar daha sonra kendilerine izin verilmese de. E, mücadeleleri var. E, sonra Türkiye'de bunu nasıl getirebiliriz? E, i̇şte ee, babanın mutlak egemenliğinden erkek kardeşler cumhuriyetine diye bir başlık konabilir. Bu özellikle e, Peytman'ın da e, şey yapmış olduğu işte bu sözleşmeler, bu şey nasıl ortaya çıkıyor. Tabii bu arada müthiş bir şey var. E, siyaset bilimi e, feminist siyaset bilimcilerin müthiş katkıları var. Evet. Her Biz de bunları bir kullanıyoruz. Ee, burada bağımsızlaşan kadın hareketi bizde 1980-2000'lere getirebiliriz. Özellikle işte toplumsal cinsiyet eşitliği Gündeme getiren e, yasalar değişiyor, şeyler yapıyor. Bu arada bir devlette de iyi iyi. Bu, bu anlamda e, yasaları medeni kanun gibi, ceza kanun gibi kadın hareketinin müthiş emeğiyle tabii e, yapılan çalışmalar bunlar. Ama 2010'lardan itibaren de e, şeyi görüyoruz. Dünyanın başka bölgelerinde hatta Türkiye'de de göre, görebileceğimiz toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler karşımıza evet. çıkıyor. Burada işte sağ popülizmle bile beraber e, ailecilik gibi işte geleneksel cinsiyet rollerine yine kadınların tekrar dönüşünü sağlamak gibi, gelenek, aile, aile içinde kadının rolleri gibi biraz daha böyle bir sağ bir bakış, sağ popülisin dediğimiz burada kadınları başka bir şeye konumlandırma. Tabii buna mücadeleler var yine karşı çıkışta. Evet, evet aslında şey diyebiliriz yani çok radikalleşen ve hızla büyüyen bir hareket var ama Karşısında evet. bu sefer daha muhafazakar ve buna direnen aslında ve evrensel evet. gördüğümüz bir siyasal. Buradan hemen hocam bu dönemlendirme sorusu çok az vaktimiz kaldı programın evet. temasıyla da ilişkili olarak. Bu evet. feminizmin sosyal bilimlere getirdiği eleştiri ve feminist tarih yazımının bu perspektifiyle bilim dünyasındaki önemine biraz değinebilir misiniz? Son iki dakikamız. Evet, evet. Yani burada tabii bilginin erkek doğasına eleştiri getiriyorlar. E, sosyal yaşamın bilgisi nasıl üretiliyor? Kadınların sosyal gerçekliğinde bu bilgi nasıl ilişkilendiriliyor? Yine toplumsal, e, toplumda var olan güç ilişkileri yine araştırma sürecine nasıl yansıyor? Bunlar içinde hem kadın gerçekliğini hem sosyal gerçek hem diğer cinsiyet kimlikleri. Yani burada e, bütün bunların işte sömürüsünü ortaya kaldırmak, kadınların özgürleşmesini sağlamak. Aslında toplumun özgürleşmesi tümüyle bu özgürleşmenin de Kadın erkek ve tüm dünsi yetkinliklerin özgürleşmesiyle aslında tüm toplumun özgürleşeceğine dair bir inanç var. Bunun içinde müthiş bir mücadele var. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu kısa vakit içerisinde bayağı derinlikli, çok boyutlu meseleleri biraz özetlemeye çalıştık. Davetimizi kabul ettin, programımıza geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, evet bugün Serpil Çakır'ı ağırladık. Ben Doğan Çetinka'ya haftaya pazartesi günü tekrar buluşmak Umidile diyoruz. Hoşça